ama bundan fa hadis kalamullah ve hayra al hidi sallallahu aleyhi ve sellem ve al kardeşlerim bu sene inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. geçtiğimiz sene biliyorsunuz Siyer dersine başlamıştık Ali Siratu vesselamın eee hayatına hatta e, doğumundan önceki dönemden başladık. E, Mekke dönemindeki eee Nebi Ali Siratu vesselamın ve ashabının karşılaştığı olaylar, e, gördükleri e, işkenceler, sıkıntılar ve vesaire. Bunlardan bahsediyorum.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 Kureyş Kur'an-ı Kerim'in indiği sıralarda yani biliyorsunuz peydar pey yani parça parça iniyordu vahiy ve olay, ilk defa inerken olaylara müşriklerin talepleri neticesinde müminleri teselli eder şekilde, duruma göre iniyor idi. Onun için birçok ayetin müzul e, sebebi vardır. Yani iniş sebebi vardır. Kureyş'in o dönemki e, kafirleri, müşrikler felsefi e, düşüncelere ve tartışmacı bir üsluba başvuruyorlar. Bu değerli vahyi, vahyin inişini ee, engellemek, onu kırmak için ve nübüvvet yani peygamberlik e, iddiasının ispatı içinde mucizeler istiyorlar. Geçmişteki e, ümmetlerin, geçmiş kavimlerin istediği gibi bilinmeyen şeyleri yani gayb olan Allah Azze ve Celle'nin kendi katında sakladığı şeyleri bilmek istiyorlar. Yani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 Ama o dönemde bu vahyin inişi esnasında değişik değişik usluplar kullanıyorlar. Onlardan biri de işte bu felsefi ve tartışmacı usluk. Tabi bir arada Nebimiz ve vesselam ashabıyla birlikte Mekke'de e, onlarla birlikte yaşıyor. Onlarla yaşarken Onlardan gördükleri daha cefa, onlardan gördükleri e, ahlaksızlar, ahlaksız hareketler, e, şahsiyetsizlikler, karaktersizlikler aleyhissalatü vesselam'a ayetlerle bildiriliyor. Kalem suresindeki ayetlerle. O kadar net anlatıyor ki ayetler, o esnada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 Yaklaşma metodu deniyorlar. وَلَا تُتُعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ Çok yemin eden alçak, aşağılık kimseye sakın kulak asma. Sakın itaat etme. Sakın ona itaat etme. hemmez مَشَّائٍ binemin. Durmadan böyle arkadan çekiştirir durur. Ve kovuculuk yapar. Yani insanlar arasında laf alıp götürür.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 Anlatıldığına göre bu e, özellikler, bu dokuz özellik adamın bir tanesinde var. O dönemde. Akbes bin Şerih et-Tagafi denen bir adam. Ama bu ve benzeri özellikler o, dönem, o dönemki e, İslam'a karşı çıkan müşrikler de işte bizler, Müslüman olarak, bu ayetleri okuyanlar olarak bu kötü özelliklerden son derece uzak durmamız gerekiyor. Zaten bunları yapan, bunları, bunları da iştikal eden bir kimse Allah korusun ahlaksız dinini kaybetmek üzere olan bir kimsedir, Müslümansa. Bunların hepsi büyük günahlardan son derece sakınılması gereken şeyler. Kafir yaptığı zaman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 aleyhi tutla ayetlerimiz ona okunduğu zaman bunlar evvelkilerin masallarıdır diyor. Evet. Müşrikler Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın Aleyhissalatu vesselam'ın gittiği yolu terk etmesini dolayısıyla da bir sene kendi ilahlarına ibadet etmesini, tapınmasını onların da bir sene aleyhissalâtu vesselâmın ilahına Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmelerine, edeceklerine dair bir teklif sunuyorlar. Allah-u Teala da işte az önce okuduğum ayetlerden فَلَا تُتِعِذْ مُكَدِّلٍ Yalanlayanlara sakın itaat etme. Yani sakın onların dediğine aldırış etme. ve لَوْتُدُهِنِ فَيُلْهِنِمْ onlar isterler ki sen yumuşak davranasın, neticede onlar da yumuşak davransınlar. Evet. Allah azze ve celle bundan ne ediyor? Şimdi ayetlerde bu Nun Suresi'nde yani Kalem Suresi'nde iki ismi vardı. Biri Kalem, biri de Nun'du. Anlatılan bu özellikler, bu sıfatlar Allahü Teala'nın kızdığı, gazap ettiği sıfatlardan birisi. Buna muvafık olan bir hadis var. Müerlif onu almış. Buhari'nin Haris bin Veh'den e, rivayetiyle diyor ki anh, sahabi, Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Dikkat edin size cennet ehlini haber vereyim Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve mutevazı kimse subhanallah. Zayıf ve mutevazı kimse yani bedenen zayıflık kastedilmiyor burada. Ee, özellikle Yapı itibariyle Yani karakter özelliği itibarıyla Mütevazi Ve zayıf kimse bir Yani e Büyüklenen kimsenin zıptı Zayıf kimse Eğer diyor subhanallah Lew aqsema ala Lew aqsema ala Allah Le Allah'a yemin etse Allah o zayıf ve mütevazı kimsenin yeminine icabet eder diyor. Allah için yemin etse diyor. Allah'ın öyle kulları var. Bunu Allah'tan başka kimse bilmez. İnsanlar bizden sadece zannederler. Allah'ın öyle kulları var. Diyor. Bu kıyamete kadar devam edecek. Sonra diyor ki size diyor dikkat edin. Cehennem ah ahalisini, cehennem ehlini haber vereyim mi?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 Ahiret işinden de, ahiretle ilgili meselelere de cahil olan kimselere kazanılır. Sübhanallah. Şimdi bu bakıyoruz yani bugün dünya işini insanlar çok iyi biliyor. Dünyaya taalluk eden meseleleri çok iyi biliyorlar. Ahiret hususunda ise zayıf ve cahiller. Allah'ın kızdığı kimseler. Onun için ilim öğrenmek dini ilmi öğrenmek Allah Hazreti ve rahmetini merhametini gerektiriyor kardeşlerim. Denizlerdeki balıklar bile bir hadiste geldiği üzere denizlerdeki balıklar bile ilim tahsil ederek kimselere istifade ediyor biliyor musunuz? Melekler kanatlarını germek için uğraşıyorlar. O ilim sahibi kimseyle musafaha yapmak, tofa yapmak istiyorlar. Allah Onun için Allah'ın dinini öğrenmek lazım. Müşrikler, Kureyş müşrikleri o günlerde şöyle Selam. üsluplara, metodlara başlıyorlar. Birincisi, İslam'ı ve cahiliyeyi kardeşlerim orta bir yolda birleştirme pazarlığına girişiyorlar. Ebn-i İsa'nın senediyle bir rivayet var diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de tavaf ederken Esved bin Muttalib, Velid bin Mughira onlar, Ümeyye bin Khalif As bin Vail bunlar ey Muhammed gel biz senin taktığın şeye tapalım sen de bizim taktığın şeye tap bu işte biz ortaklık yapalım. Seninle bir e, birliktelik yapalım. Eğer bizim yaptığımız şeyden bir hayır görürsek, ondan bir, e, muhakkak bir payımızı, nasibimizi alırız. Eğer sen de bizim yaptığımız şeyden bir hayır görürsen, sen de nasibini alırsın diyor. Allah Azze ve Celle şu ayeti: "Kullu ya ayuha kafirun la aabdunna ta'budun." De ki ey kafirler ben sizin Taptığım şeylere takmam allah Teala Bu yüce şerefli Vahiy ile bu sureyle Müşriklerin bu Taksimatın bu pazarlığını Bitiriyor onları susturuyor Adeta evet. O zaman Bu ayetler Bu kelimeler o kadar yerine oturuyor ki şu anda dinlediğimiz gibi değil, çok farklı, o zaman tam yerine oturduğu için, yani tabiri caizse apışıp kalıyor müşrikler. Bu teklifler, müşriklerin bu yaptığı teklifler kıyamete kadar gelecekti. Ne zaman gelirse onlara bu işte ayetler söylendiği anda, aynı şekilde onlar susturulmuş. O ifadeleri bitirilmiş. Olur. Hakla batil bir arada olabilir mi? Mümkün değil.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 E, gitmeyenler resimlerden falan az çok tahmin edebilirler. Mezkenin etrafında dağlar var. O dağların uzaklaşmasını ve e, yani bir arazi edinip ekim ekmeği, ekim dikim yapmayı istiyorlar. Mekke ehli böyle bir e, talepte bulunuyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a deniliyor ki Cibril Aleyhisselam tarafından bir başka rivayette geldiği üzere. her istersen bunlara yani mühlet ver. Zaman tanı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 yani onlara mühlet veriyor. Onları bekliyorum diyor. Allah Azze ve Celle şu ayet indiriyor. وَمَا <gülüyor> مَنَعَنَا اَنْ نُرْسُلَ بِالْآيَةِ اَنْ نُرْسُلَ بِالْآيَةِ اِلَّا اِنْ كَذَّبِرْ لِهَا الْاَوَّلُونَ Bizi ayetleri yani mucizeleri getirmekten alıkoyan şey evvelki kimselerin yalanlamasıdır diyor. Yani onlar nasıl mucizeleri yalanladılarsa bu Kureyş'te. Bunlar da yalanmayacaklar. Bize engel olan ayet getirmekten, yani mucize getirmekten engel mucize getirmemiz engel olan şey budur diyor. Allah Azze ve celle bu ayet-i kerime diyor. Ama buna rağmen müşriklerin ısrarından dolayı evet bir mucize geliyor. Çok mucize geliyor da en önemlilerinden bir tanesi ayın ikiye yarılması. Şimdi ayette diyor ki bu ayet-i kerimenin devamında bizi yani Mucize getirmekten alıkoyan şey belkelerin yalanlamasıdır. Ve Athena Semuda, ve Athena Semuda naqata Biz Semuda, kavmine bir dişi deve verdik. Apaçık fazale mu biha. Onlar zulmediler. Ne yaptılar? O deveyi öldürdüler. O manur sülbi ayeti Allah Biz ayetleri ancak korkutmak için, mucizeleri korkutmak için göndeririz diyor. Bu ayet kerimede anlaşılıyor ki Salih Aleyhisselam'ın Aleyhisselam kavmine gelen bu mucize, deve mucizesi onlara fayda vermedi. Salih Aleyhisselam'dan böyle bir mucize istediler. Kayadan e, devenin çıkmasını istediler. Salih Aleyhisselam da Allah'ın izniyle o mucizeyi gerçekleştirdi ancak iman etmediler. Ve onların akabinde e, yani Peşi sıra, imkanlarının ve deveyi öldürmelerinin peşinden de helak geldi. Aynı şeyler Kureyş için de geçerli Ama ısrarların neticesinde Allah Azze ve Celle onlara kamerin, ayın ikiye yarılma mucizesini veriyor. Bu halde de edildiğine göre Enes İbni Malik Radıyallahu anh'tan Mekke ehli diyor Aleyhisselatü kendilerine bir ayet yani bir mucize göstermelerini isteyince e, ay ikiye yarıldı ve bir yarısı bir tarafta diğer bir yarısı diğer tarafta olmak üzere Hira ortalarına girdi. Hira dağ var ya Hira yani e, ayın yarısı Hira dağının bir tarafında diğer bir yarısı öbür tarafında olmak üzere ikiye bölüldü. Yani apaçık bir şekilde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 Saat yaklaştı, yani kıyamet saati yaklaştı ve ay ikiye bölündü. Ve <gülüyor> yerev ayeten yüridû ve yakulû sehrum ustanâ. Bir ayet, bir mucize gölsere, yüz çevirirler ve bu ancak devam ede gelen, önceden devam edip gelen bir sihirdir derler. Subhanallah. Yani bu müşrikler ve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 ee, ona ruh hakkında soruluyor. Yani Muhammed'e ruh hakkında soru sorun. Allah Azze ve Celle etkermeyi indiriyor. İsra suresindeki ayet. Ve esâlûne anir ruh, kullu ruh, kullu ruhu min emrî rabbî. Sana ruhtan sorarlar. De ki ruh yani can bedenimizdeki can o Rabbimin emrindedir. Buna otuyun min el ilmi ilâ kalîlar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 Rabbimin kelimeleri için denizler murekeb olsa, ona bir mislini de ilave etsek, bir o kadar deniz mureket getirmiş olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce, bitmeden önce o denizler biter diyoruz, Sübhanallah. Orada bitiriyor Allah Azze ve Celle umların bu illağında. Yani Yahudiler.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 yöntemlerine başarıyordu. Çok ilginçtir. Bu eski eski nesillerde var olan bir hastalık. Yani eskiden beri süre gelen bir şey. Felsefi düşünceler öne sürme, Devamlı böyle konuşmak, yorum yapmak, yorumda ve tabirde haddi aşmak. Aslında hak olmayan şeyleri söylemek. İsrailiyat bilgilerinden olan şeyler. Bunun e, sebebi de nebileri rahatsız edip zor durumda var. Daha önce de söylediğim gibi. Taberani'nin ve hakimin rivayet ettiği bir aniste Enbiya suresindeki İnneküm ve ma ta'bedûne in nakum ve ma siz ve Allah'ın dışında taktığınız ceh şeyler cehennemin odunudur ve entum sizler oraya varacaksınız ayet inince müşriklerden Abdullah bin e, Zaberi adında bir adam diyor ki ben diyor Muhammed'e gideyim onunla tar tartışayım diyor. bu ayet inince onunla bir tartışayım diyor bu mevzuyu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 Bunlarda cehenneme girecekler bu ayeti görmeye göre diyor. Aklı sıra felsefi bir yaklaşım getiriyor. Ayet geliyor. Allah azze ve celle yüzüne çarpıyor adeta. İnnellezîne sabaqat lehum minnel husna Bizden kendileri için bir güzellik geçmiş kimseler. Yani kendileri için bir güzellik takdir edilmiş kimseler.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 putlara benzetilmesi, kıyasını az önceki söylediğim ayetle bitiriyor. Zuhruf Suresi'nde bunu teyit edici bir başka ayet, اِنْ illa اِلَّا عَبْدُمْ اَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَنَّهُ مَتَلًا لِبَنْ O ancak bir kuldur. Kimden bahsediyor? İsa Aleyhisselam'dır. Biz ona nimet verdik. وَجَعَنَّهُ مَتَلًا لِبَنْ إِسْرَائِلِ ''Biz onu beni İsrail için, İsrail oğulları için bir misal yaptık.'' Diyor. Evet. Yine bir başka ayet kerimede ''Ve innallaha rabbi ve rabbikum fabudu.'' İsa Aleyhisselam diyor ki ''Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Ona ibadet edin.'' ''Hasasrat-ı müstahin.'' Bu dost doğru yoldu. İsa Aleyhisselam bunları söylediği halde nasıl olur da cehennemlik olabilir?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 Iı, casusluk yaptığına başkalarından bilgi aldığına ıı, başka insanlardan yabancı insanlardan beslendiğine inanıyorlar. Bununla itham ediyorlar daha doğrusu. Yabancılardan öğreniyor. Evvelkilerin masallarını sonra insanlara aktarıyor. Bu da her zaman her zamandaki müstekbirlerin, kibirli kimselerin, hadi aşan kimselerin muhlis, yani salih kimselere, davetçilere, alimlere, başta peygamberlere yakıştırdıkları bir itham. Birilerinden öğrendi. Yabancılardan edindi bu bilgiyi. Hakka karşı böyle kör oldular. Eğer o Hak davetçileri gerçekten hakkı söylüyorlarsa ki hak davetçisidir. Hakkı söylüyordur. Ona ne yapıyorlar? Bir itemde bulunuyorlar. Ya yabancılardan, işte Ermenilerden öğrendi, ondan sonra Yunanlılardan öğrendi, Yahudilerden öğrendi, İngilizlerden öğrendi. Onlardan edindiği bilgiyi bize satıyor gibi bir itemde bulunuyor. Bununla ilgili bir rivayet var.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 sana onu bir beşer öğretiyor, bir beşerden, bir insandan sen bu bilgileri alıyorsun dediklerini biz biliyoruz. Lisanillezi yulhidûne ilehi acemiyun. Onların e, nispet ettikleri kimse, o kuryeşli kafirlerin bir yabancı bir adamdan aldığı dedikleri kimsenin dili Arapça değildir, Acemcedir. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٍّ مُبِينٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ Ama bu Kur'an apaçık Arapça bir Kur'an'dır diyor. Bitiriyor orada yani. Allah Azze ve Celle onların bu iddiasını bitiriyor. Onun karşısında hiçbir şey durmuyor. Sürekli bir şeyler itham ediyorlar ya onun karşısında hemen bir ayet geliyor. Allahu Teala onları yerinde durduruyor.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 yani asıllardan beri zamanlar, asıllar geçmemiş, günler geçmemiştir ki bu konuda bu haslet üzere, bu özellik üzere devam eden mutlaka birileri bulunmuştur. Bu işi mutlaka yapan, yani bu inanca sahip olan birileri mutlaka var. Bu hususta da hayret ediyorlar. Müslümanlar içinde de var mı? İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Müslümde rivayet edilen sahil bir hadiste Kureyşli müşluklar Aristotles ve Sıranla tartışmak için geliyorlar. Kader hususunda. Hemen arkasından ayetimiz. Yüzyüz herbu nefin nare, aleya ve duqum esasakar. İna kulli şeyin halak nahud O gün onlar ateş içerisinde yüzleri yüzere çekilirler. Duqum esasakar. Alevli ateşi tadın. Ve inna, ve inna kulle şeyin khalaknahu bir bi kader. Muhakkak ki biz her şeyi bir kadere göre yaradık. işte et kerime. Hadisle aleyhissalatu vesselamın sözüyle ispat ediliyor kaderin oldu. Zaten Cibril hadisinde malum. En tu'mine billahi en tu'mine billi yavmil Ahire ahiret gününe iman etmendir. وَالْقَدَرِ ve وَشَرِّهِ Kaderin hayrine ve şerrına iman etmendir. Bu Cibril hadisindeki bu ifadenin zavi tarafından sokulduğunu iddia ediyor birileri. Sübhanallah. Oysa ki ayet var. Bırak hadisi koyduk kenara ayet var. Allahu Teala kadere göre yarattığını söylüyor. Bu ayeti ifade eden bu ayetin e, öncesinde veya bu ayeti tasdik edecek hadis var. Bir başka hadis, Cibril hadisinin dışında. Müşrikler geliyorlar e, kader hususunda tartışmak için. Ve bu ayetin yu, nüzul sebebi bu. Bunların hepsini nasıl inkar edecek bir insan? Ama kalbine fitne tohumu girmişse kaderi inkar etme hususunda bir Fitne girmişse o inkar edecektir. Ona bir şey yapamazsın. Allah Azze ve Celle bu fitnelerden din hususunda fitneye düşmekten bizi korusun. İnsan din hususunda fitneye düşerse en büyük fitneye düşmüştür demek. Ya Rabbi bizi muhafaza et. Bir hadis daha nakledelim ve bitirelim inşallah. i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan diyor ki As bin i Va'il Batha Vadisi'nden bir kemik parçasını alıyor ve onu kırıyor. Parçalıyor eliyle. Sonra diyor ki Aleyhisselatü Allah bunu mu yani bu paramparça çürüdükten sonra diriltecek diyor. O Aleyhisselatü böyle sorunca diyor ki o da evet Allah seni e, öldürecek sonra diriltecek sonra da cehenneme sokacak diyor. Ve ayetler geliyor. Hepinizin bildiği Yasin suresindeki ayetler. اَوَلَمْ yaral insan اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَ Yani insan görmedi mi? Bilmez mi ki bizi onu, onu bir nutfeden yarattı? Nutfe ne? Su, erkeklik suyu, nutfe. فَيْزَاهُ وَحَسِيمٌ مُّبِي Yani buna rağmen o birden böyle tartışmacı kimse oluyor. Ayetlere karşı çıkıyor. Tartışmacı bir kimse kesiliyor. وَدَرَبَلَنَا Mesela, halga ve bize misaller benzerler yapıyor. Bu ne halga? Bu yaratılışını unutuyor. "Qalay men yohili ve vehi ve diyor ki, bu insan, yani çürümüş, kokuşmuş olduğu halde bu kemikleri kim diriltebilir ki? Kale yohihi alleri ansha'a awala mera." Onları ilk defa yaratan kimse, onları tekrar diriltecek. Vahveb kulli halkin Aliyim ve o her yer beyanı bilendir. Al-Ladi jale l-kum min al-shajar ve yeşil ağaçlardan sizin için bir ateş yak ve ister entun minu toykudun ve sizler ondan ne yaparsınız? Ateş elde edilir. Evveli sallediye khalaqa s-semâvâtu ve l bi qâdirin alâ yâhlu'ga mithahûn. Ve gökleri, yeri, yaratan. yaratan, onların bir benzerini yaratmaya kadir değil midir? Bela ve huve kallâkul alîm. Bilakis o eni iyi yaratıcıdır, en bilendir. Tabii ki yaratmaya kadirdir. Bela. İnnemâ emruhu iza erâdeşe'en ey yakûle lâhukun feyekûn. Onun emri bir şeyi irade ettiği zaman, istediği zaman ona ol demesi de o da olur. O da oluverir, ortaya çıkıverir. Ve Sufhan Allābiyya dhi Malaqatu kulli şeyi ve ilayhi turjāun. Her şeyin hükümranlığını idaresini elinde bulunduran Allah Azza ve Celle her şeyden münezzehtir. eksikliklerden, noksanlıklardan münezzehtir. ve <gülüyor> ilayhi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 Onların çektiği sıkıntılara karşılık ahireti nasip etsin. Ahirette cenneti nasip etsin. Cennette firdevsi nasip etsin. Bizleri de onlarla beraber cennette birleştirsin. Hadi Allahu Muhammed.